Bayanlar eskiden kaşlarını tamamen alıp yerine dövme yapıyorlarmış. Bundan dolayı kaş almak yasaklanmış diyorlar. Bu doğru mu? Yoksa kaş almanın bizatihi kendisi mi yasaklı? Şimdi kaş almaktan bahsediyor Hadis-i Şerif demek ki vardı ki o dönemlerde hmm. aşırı bir şekilde yüzü çirkinleştirecek bir şekilde aslında siz kaşın tamamını alırsanız fıtrata müdahale etmiş olursunuz, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu şekli değiştirmiş oluyorsunuz. Aslında bu hiç de güzel bir şey değil ama zamanımızda da bazıları hemen hemen öyle yapıyorlar. Yani kaşın çoğunu alıyorlar, ince bir çizgi şeklinde bırakıyorlar. Halbuki evet çatık kaşlı kadın belki biraz itici olabilir görünüşte ama normal bir kaşı olan kadının o kaşını daha da inceltmesi hiç de doğru bir şey değildir. İşte Peygamber Efendimiz'in yasakladığı da hı hı. budur. Ama diyelim ki kaşı çok uzamış bir bayan gerçekten çirkin bir görüntü arz ediyorsa onu biraz kısaltabilir veya makas bir şekil verebilir. Ama öyle yolmak işte doğru bir şey de yoluyorlar bilakis bir de yerine kalemle bir şeyle çizgi çekiyorlar bu hiç de hoş olmayan bir şey işte Peygamber Efendimiz bu uygulamayı yasak. lanmıştır. Hmm.